I yeah. Csak azt. Kainat. Bugün 29 Şubat Pazartesi. Yıl 2016, ay 2, gün 60 Kasım 114. 1437 Hicri Cemaziyelevvel 20, 1431 Rumi Şubat 16. Günün malumatı. Artık yıl. 29 Şubat. Bu yıl Şubat ayı 29 gündür. Şubat ayı 3 yıl üst üste 28 gün, 4. yılsa 29 gün çeker. Eski takvimciler Şubat'ın 29 gün tuttuğu yıllara sene-i kebi ise bir gün fazlası olan yıl derlerdi. Şubat'ın 4 yılda bir, bir gün fazla çekmesinin nedeni tam ve tekmil bir yıl 365 gün 5 saat 49 dakika olarak tespit edildiği içindir. 365 günden artan 5 saat 49 dakika her 3 yılın sonunda bir araya toplanarak, Dördüncü yılın Şubat ayının sonuna ayrı bir gün olarak eklenir. Böylece Kebise artık yıllarda Şubat diğer üç yılda olduğu gibi 28 değil 29 gün tutar. Geçtiğimiz Cumartesi, ikinci Cemre Suya, büyük, büyük saatli, saatli marif, marif Takvimi The banana, the banana, don't dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, maru panda dance, dance, maru panda Iive kue ngowa ive jọjjuẹè ive jọjú peè a o na be a be Ololoi, ololoa ololoi ololoa ololoi ololoa tombo nanimbo, nimbo tombo na na njawe manjame maru tome maru Rwanda maru tome maru Rwanda maru mweri ololoi ololoa ololoi ololoa. Rumbali la kon jaja je la wan dey ve kuengwa i be your you kwawe cha Merhaba kes. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ömer Madre Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın merhaba. Günaydın. Açılışımızı değişik bir şarkıyla daha doğrusu iki şarkıyla üst üste çalarak yaptık. Marie Angel Meudia. Yeni Kaledonya bölgesi yerlerinden birisinin kendi otantik şarkılarından ikisini dile getirdiğiniz duyduk. Birincisi Didi adını taşıyordu ve Didi diyordu. İkincisi de Ololoy Ololoa idi. Bu şarkıları durup dururken çalmadık tabii. Neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'nun benzersiz Aynalar kitabından dinleyelim.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 Louise, komüncü kadınlar bozguna uğradıklarında karşısında savaştıkları iktidarın intikam saati gelince binden fazla kadın askeri mahkemelerde yargılandı. Sürgüne mahkum edilen kadınlardan biri de Louise Michel'di. Bu anarşist öğretmen mücadeleye eski bir karabina ile katılmış ve çarpışmada yeni bir Remington tüfek almaya hak kazanmıştı. Nihai karar anında ölümden kurtuldu kurtulmasına ama onu çok uzaklara gönderdiler. Sürgün cezasını çekmek üzere Yeni Kaledonya adalarına gitti. Ben onların bildiklerini bilmek istiyorum demişti Louis. Sürgün arkadaşları bu vahşilerin insan eti yemekten başka bir şey bilmedikleri konusunda onu uyardılar. Oradan sağ çıkamaz. Ancak Luis Michel, yeni Kaledonya yerlilerinin dilini öğrendi, Selva'ya daldı ve oradan sağ çıktı. Yerliler ona üzüntülerini aktardıktan sonra oraya niye gönderildiğini sordular. Yoksa kocanı mı öldürdü? Luis onlara komünle ilgili her şeyi anlattı. ''Aa şimdi tamam'' dediler. ''Demek sen de bir malupsun. ''Aynen bizim gibi.''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 Tarihte bugün, 1504'te bugün Christophe Colomb ay tutulmasıyla ilgili bilgilerini o gece, 1504 yılının o gecesinde yerli Amerikalılara e, anlatıyor ve kendisine neden yiyecek içecek yardımı yapmalarını destek vermeleri gerektiğini tanrısal bir biçimde açıklıyor, yerlileri kandırıyor. 1644'te bugünse Abel Tasman ikinci Pasifik seyahatine e, başlamış. Abel Tasman'ın adını taşıyan birçok bölge var özellikle de Avustralya'da Tazmanya bölgesi onun adını taşıyor. Keşiflere böyle dünyayı keşfettikleri için adlar veriliyor, yerli adları bırakılıyor ve beyaz kaşiflerin adları veriliyor. 1940'ta da e, bugün Rüzgar gibi geçti filmindeki rolü Mami rolünden dolayı Hattie McDaniel ilk Afro Amerikalı Afrikalı Amerikalı oluyor Akademi ödülünü kazanmış olan ve buradan da hemen bugünkü dünkü Oscar ödüllerine geçelim Leonardo ve, DiCaprio aldı sonunda evet. altı yılın altı adaylığın ardından aldı en sonunda kendisine ben, de buradan tebrik ediyorum önemli olanlardan en önemli konulardan biri de törenin sunucusu komedyen Chris Rock Oscar ödüllerini açılış konuşmasında Oscar ödüllerini yerden yere vurmuş ve bembeyaz Oscar eleştirilerinin ardından Oscar ödüllerini veren akademi 2020'ye kadar farklı etnik azınlıklardan gelen üye sayısıyla kadın üye sayısını ikiye katlayacağını duyurmuştu şeyde Chris Rock da Ben bu sunuculuğu bir de alamazdım <gülüyor> aslında demiş. Sırf laf sokmaya geldim mi demiş. Hı? Sırf laf sokmaya mı geldim demiş. Hayır zor verirlerdi bana ama işte bir tesadüf oldu geldim demiş. Yani siyahlara öyle kolay hayat hakkı tanınmıyor demişler. En iyi film Spotlight, Spotlightmış ödül alanın. O da önemli bir film sayılıyor Spotlight için. Ee, bakalım yani en iyi yabancı filmi de Son of Soul almış evet. Macaristan'dan Oldukça ilginç bir film oldu söyleniyor oynuyor da. Ee, yani e, belirlenen adaylar arasında farklı etnik kimliklerin, siyah adayların göz ardı edildiğini düşünen Hollywood'un önde gelen bazı isimleri de töreni boykot etmişti. Tam yıl dönümünde biz de şimdi Hattie McDaniel'ın McDaniel'ın ilk defa ödül almasının yıl dönümünde 1940'da olmuş o. 76 yıl önce ilk ödül ama hala Amerika ırkçılık lanetiyle boğuşuyor içinden atamıyor onu. The Revenant filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu adayı Leonardo DiCaprio tabiri caizse şeytanın bacağını kırmış Radikal in internet sitesinde bu yazıyor bu şekilde belirtiyor durum. Daha önce beş defa Oscar'a aday olan DiCaprio altıncısında adaylığında, altıncı adaylığında ödülün sahibi olmuş sonunda. Evet, bakalım Güven Güzel Deren'in bilimsel olarak robot tahminlerinin izinden gittiğimiz zaman nasıl geçerli olup olmadığını da geçen haftaki şeyden sonra konuşuruz. Evet. Tuttum ee... mu tutmadı mı? Açık bilinç programı çerçevesi içinde... Maç tahmini yapacağız değiliz ya yani. Bundan sonra da seçim tahminlerini ve daha da önemlisi borsada kazanma yollarını da böyle mekanik olarak öğrenin bilir miyiz bilmiyorum. Evet hemen günümüzün önemli haberlerine de geçelim. En önemli haber Türkiye'den geliyor. Yani dünyanın en önemli haberi Türkiye'den geliyor. Bir rejim değişikliğine doğru giden yolun önemli bir kilometre taşı olarak yorumlanabilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ü 92 gün 3 aydan fazla hapisten sonra özgürlüğüne kavuşturan hak ihlali kararına Son derece ilginç bir açıklama getirmiş. Anayasa mahkemesinin kararına uymuyorum diyor. Onu kabul etmek durumunda değilim. Karara sadece sessiz kalırım o kadar diye başlamış. Sonra da sessiz kalmamış. Bunu çok açık net söyleyeyim diye sessiz kalmamakla birlikte bir de bir deklarasyon yapmış. Verdiği karara da uymuyorum. Saygı da duymuyorum. Mahkeme kararında direnebilirdi demiş. Ayrıca bana göre medyanın sınırsız özgürlüğü olamaz diye de bir söz söylemiş tamam. bu da <gülüyor> ee, ve kendi çizmiş Anayasa Mahkemesi ya da diğer mahkemeler ve hukuk kurumları değil özgürlüklerin sınırını kendisi çiziyor. Şimdi yola çıkıyorum bundan herhalde biraz daha ortalık çalkalanabilir yani diye de tehdit kokan bir ifadeyle yola efendim? çıkmış Afrika, Afrika ziyareti. Afrika'da. Şimdi çok ilginç. 2014'te de Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a özgürlük kararına saygı duymuyorum ama uymak zorundayım demişti. Şimdi uymak zorunda olmadığını da söylemiş. Bu yeni bir rejim, yeni bir hukuk devletini tanımadığı anlamına gelen bir deklarasyondur. Her şeyden önce kendi imir altında olan kişilerin ve devlet memurlarının bu anayasanın, Anayasa Mahkemesi'nin kararını uyup uyumayacakları önemli. Yoksa Erdoğan Kendi eliyle beraber gidip o insanları tekrar cezaevine koyabilecek bir gücü yok herhalde. Onun emri altında olan e, güvenlik teşkilatının bu emri uyup uyumayacağını ve göreceğiz. Ve bütün, bütün yargı organlarının da aynı şekilde uyup uymadığını göreceğiz. Yargıya, yasamaya ve yürütmeye hükmeden bir e, tamamen diktatöryel bir açıklama olduğunu söylemeliyiz. Ve Türkiye uzun yıllardan beri bu programı yapıyoruz. Özellikle kutuplaşma olan bir e, ülkede. Çok ilginç bir şeyle de karşı karşıya kaldık ilk defa elimizde 14 tane gazte var hepsinde aynı başlık var. Öyle mi? <gülüyor> evet. Tümünde aynı başlık var. Anayasa mahkemesinin kararına uymuyorum. Anayasa mahkemesinin kararına uymuyorum. Yani cumhuriyetle başladık zamanla devam edelim. Taraf karara saygı duymuyorum. Özgür gündem karara saygı duymuyorum. Özgür düşünce pardon hürriyet o karara uymuyorum manşeti milliyet AYM kararına anayasa mahkemesi kararına saygım yok haber türk karara uymuyorum saygı duymuyorum bir sentez çalışması sabah tahliye kararına saygı duymuyorum akşam tahliye kararına AYM'nin kararını kabul etmiyorum Sabahtan akşama geçtik oradan sabah yıldızına geçelim Star karara uymuyorum saygı duymuyorum oradan da şafan huz şeyiyle devam edelim şafak ışıklarıyla karara saygı duymuyorum yeni şafak ve bir günde e, er bozdu mu bir gün bozdu ya <gülüyor> bir <de gülüyor> bir gün bozmuş evet mesele sadece birkaç ağaç değil manşetini atmış. Erdoğan'a büyük tepki, diktatörlük özlemin ifşası diyor. Kaçmazdı bu Pasa yani Bir Gün Gazetesi. Bakalım. Ama bu böyle bir şey ilk defa görüyorum ben yani. Evet. Eğlenceli bir durum var. Şimdi ona geçeceğiz ama geçmeden önce diğer haberleri de birazcık gözden geçirelim. Ee, çok Hangi gerekçeli uymadığını tam olarak söylüyor mu bu konuşmasında? Ya tam uymadığını, saygı duymadığını, uymayacağını söylüyor da hangi gerekçeyle bunu uymadığını söylüyor mu? E, söylüyor. e hukuki bir metin veriyor mu bunun altına? Hayır hukuki değil. Böyle şey olmaz. Terörü destekliyorlar. Casusluk yaptılar diyor. Yani mahkeme karşısında herhangi bir adil suçlu yani hükümlü, Bu şekilde de genellemeye gerek yok ama herhangi bir suçlu bir şekilde. Hakim karşısına çıktığı zaman bu karara uymuyorum dediği zaman altına bir hukuki gerekçe koyması lazım. Bir delil vesaire gibi bir şey koyması lazım, değil mi? O koymuyor. Mem, mem, mem, memleketin milli menfaatlerini koyuyor. Aynı şekilde aynı o diğer insanlar da memleketin milli menfaatlerini koyamazlar mı olabilir kendi çıkarlarından ötürü? Yani diğer burada suçlu, bir, değil. Bir de. bir mi o Recep Tayyip Erdoğan? Fiziksel açıdan mı? Her bakımda. Fiziksel açıdan biraz daha uzun olabilir Maddi, ama e, Bir. Sonuçta iki kol, iki bacak, tek burun, iki göz, iki tane kulak, hep iki. <gülüyor> tek kafa ama. <gülüyor> evet, şimdi e, bunu konuşuruz. Bütün dünyada Kanada'dan başlayarak iklim hareketi 29 Şubat'ı kendisine şey seçti. Leap Year deniyor İngilizce'de. O, orada bir kelime oyunu yaparak iyi bir şeyle başlayalım dedim ve yani artık yıl 15 talep var. 150'den fazla örgüt ve kuruluşun geçen Eylül ayında Paris'e giderken Paris görüşmelerine giderken ortaya koyduğu şeyi şimdi açıklıyorlar ve gayet kapsamlı bir şekilde karbon sonrası bir gelecek yerli halklarına saygı ve herkese ekonomik adalet üzerine temellendirilen Bir manifestoyla bütün dünyanın çevrecileri ve aktivistleri, gezegeni sevenler bugün başlıyorlar film gösterileri, gösteriler, teach in denilen oturumlar ve fazlası yapılıyor. Yani Kanadalı antikapitalist ve şeyin yazarı... No Logo. Hem No Logo'nun hem Naomi de... Naomi Klein. Evet. En son işte işte bu her şeyi değiştirir adlı kitabın. iklim kapitalizme karşı... Kapitalizm iklime karşı... ...kitabının yazarı ve kocası... Ağabey Yapımcı Ağabey Lewis yönetmen. Yüzde yüz yenilenebilir elektriği. iki yirmi yıl içinde... %100 yenilenebilir enerjiye geçilmesi için büyük bir şey başlatıyorlar. Biz de takip etmeye çalışacağız. Evet. Ondan sonraki önemli, başka iyi bir haberden bahsetmemiz ha bir tane de şeyde var İngiltere'de uzun yıllardan sonra görülmüş en büyük nükleer silahlara karşı gösteri düzenlendi. Jeremy Corbyn'de İşçi Partisi'nin lideri Cemi Korbin'de son derece özlü ama vurucu bir konuşma yaparak bütün dünya için bir gelecek şey çizgisi çizdi ee, ve görülmemiş derecede. Bizim kuşakta ancak görülmüş. 1960'larda görülen kalabalıklar olmuş durumda. Bu da önemli. Britanya'da Suriye'de de ateşkes İhlallere rağmen devam ediyor. Birçok defa ihlal edildiğini iki tarafta söylüyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın anlaşmasıyla cumartesi günü ateşkes girmişti. Çatışmazlık durumu daha doğrusu. Birçok defa ihlal edilmiş olduğu söylenmesine rağmen şimdilik ayakta duruyor. Ve 150 bin Suriyeli'ye yardım ulaştırılacağı gibi. Bir azıcık nefes alabileceğimiz bir haber var. Herkes Bu... birbirini suçluyor ama sonuçta daha az insanın ölmesinin e, beklendiği bir süreçten geçiliyor. E, yani Rusya'da hava saldırılarını doğruma, doğrulamamış. Muhalif gruplar daha doğrusu hava saldırısı olduğunu söylüyor bazı kentlerde. Ama hangi uçaklar olduğunu bilinmiyor. Çünkü belirtilmiyor uçaklar. Yani Suriye uçakları da olabilir. Ya Esad rejiminin uçakları da olabilir. E, Rusya uçakları da olabilir. Rusya hava saldırılarını doğrulamamış. Ateşkesin son 24 saat içerisinde de dokuz kez ihlal edildiğini duyurmuş. Muhalifler de Rusya'nın destekli Suriye rejiminin 15 defa ateşkesi ihlal ettiği şikayetinde bulunmuş. Böyle karşılıklı şikayetler gidip geliyor. Geliyor ama... ama her şeye rağmen şimdilik daha az insanın öldüğü bir şeyden azıcık nefes alabiliriz ve bir de işte BBC Türkçe'de o haber önemli. Eğer tuttulabilirse 150 bin çok acil durumda olan insana. ...böyle bir yardım... ...ulaştırılabilecek olması iyi bir şey. Bu, hava, bu ihlaller, ateşkes ihlalleri... E, ...içerisinde Türkiye'ye yapılmış olan... ...suslamalar da var. Rus ordusunun... ...bildirdiği ihlaller arasında Türkiye'den... ...sınır ötesi Talabiyat yakınlarına saldırıldığı... ...iddiası da var. Rusya olayla ilgili... ...Amerika Birleşik Devletleri'nden soruşturma... ...talep etmiş. Türkiye ise yalanlamış... ...böyle bir saldırının olduğunu. Ama, e, bir diğer taraftan da... ...İŞİD Kürt bölgelerine de saldırıyor. Evet, IŞİD Talabiyat'dan çekildi... ...diye bir haber de var... Yani saldırıya geçti ardından Amerikan uçakları koalisyon uçakları e, karşı koydu ve sonra ve şiddetli de çatışmalar olmuş yerde evet. anladım. Ve Türkiye topraklarından da Tel Abya'da top atışı yapıldığı iddiası var. Rus ordusundan gelen bir iddia tahkik etmek yani açıklamaya incelemeye muhtaç bir durum tabii bu. Öbür yandan da e, çok büyük bir saldırı haberi var. İyi haberleri burada Daha doğrusu önce iyi haberi de söyleyeyim. Bir iyi haberi daha. Türkiye'de 35 bin kişi 4 yıldan beri 29 Şubat'ı bekliyormuş. Doğum günü 29 Şubat artık yıl olan. Türkiye genelinde yaklaşık 35 bin kişi Türkiye. E, Cumhuriyetin, Hürriyet'in haberi bu. Artık yıl leap year 2016'ya denk geldi. 4 yıl aradan sonra doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Bunlardan 35 bin 35 bin kişi dedik Bunlardan 18 bini erkek 16 bin Yani 17 binle yakın da kadın Böyle işte Ondan sonrası Biraz sıkışık bir haber Mültecilerin sınırda sıkışıp kaldığını söyleyelim Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan binlerce mülteci Sınır geçişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle Makedonya Yunanistan sınırında çok zorlu şartlarda bekleyiş sürüyor Padeokale'de aynı şekilde boşaltılıp konteynere ve başka yerlere göndermeye çalışıyorlar ve şeyde de çok ağır bir saldırı var Irak'ta evet IŞİD saldırısı IŞİD saldırısı var onu da söyleyelim Öğren başkenti e, Bağdat'taki Şii bölgesi Sadır semtinde e, düzenlenmiş bir saldırı bu hatta iki saldırı bu e, en az 70 kişinin öldürüsünü yazıyordu El Cezire'nin internet sitesi 100 kişinin de yaralandığı bilgisi var yine aynı şekilde bu Gureb ve Fellurce'deki IŞİD saldırılarında da 30'dan fazla güvenlik görevlisi öldürülmüş Irak'ta güvenlik saldırı. görevlisi evet, evet. yani şey. en az 100 kişi hayatını kaybetmiş geçtiğimiz hafta sonunda Irak'ta Evet başta Bağdat ama başka bu grep ve Felluce ile beraber. Evet 100 kişiden fazla dediğim gibi bir, böyle bir şey var. Bir de kötü iyisi bir haber vereyim. İsrail'in idari tutuklama kararını protesto amacıyla 94 günden beri 3 ay aşkın bir zamandır açlık grevi yapan Filistinli gazeteci Muhammed el Artık bilinmeyen bir bölgeye kaydı diyorlardı. Çok kaygı verici açıklamalar vardı. Açılık Grevi'nin zihninde yattı, yarattığı tahribattan bahsediyorlardı. Grevi sona erdirmiş ve idari tutukluluğu bitiren anlaşmayı imzalamış. Bu da iyi bir haber sayılabilir. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in idari tutuklu kararı ve keyfi uygulamalarını protesto ediyordu. Tutuklu gazeteci. Grevi sona erdiren anlaşmanın imzalandığını duyurmuş Filistin esirler cemiyeti. Ramallah'taki evinde gözaltına alınmıştı ve bu keyfi uygulamayı protesto etmek için açlık grevine başlamıştı. Keykin mesleği aracılığıyla şiddete teşvik etmek suçlamasıyla İsrail makamları Suudi Arabistan'ın Al Mecd televizyonunda görev yapan bu kişinin ...altı ay tutukluk kalmasına karar vermiş... ...yani gazetecilik aracılığıyla... ...şiddete teşvik yapıyor diye... ...o da protesto ediyordu... ...durumun ne olduğunu daha sonra... ...daha sağlık durumunun... E, ...öğrenebiliriz... ...ve... ...evet aşağı yukarı... E, toparlayacağım haberler... ...bir sesine kulak verelim... ...ondan sonra vereyim ...yrton'un İster, sesini, sesini mi istersiniz... ...yoksa Leonardo DiCaprio'nun sesini mi istersiniz... Kendisi Oscar törenlerinde sizin de ilginizi çekebilecek bir konuşma gerçekleştirmiş. Hem Amerika'daki First Nation'ı, bir yerlileri, oranın yerlilerine referans verdiği bir konuşma. Kuvvetli bir şeydir kendisi. Aynı zamanda iklim değişikliğine İlim doğru. İklim değişikliğin çok kuvvetli savunucularından birisidir. Çok o açıdan da çok sevindim. Önemli yani. Çağrısında yapmış. Oscar'da yani milyonlarca kişinin izlediği gösterdi. O zaman boşver Erdoğan'ı, DiCaprio'ya geçelim. Making The Revenant was about man's relationship to the natural world, a world that we collectively felt in 2015 as the hottest year in recorded history. Our production needed to move to the southern tip of this planet just to be able to find snow. Climate change is real. It is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species. And, and we need to work collectively together and stop procrastinating. We need to support leaders around the world who, who do not speak for the big polluters of the big corporations but who speak for all of humanity, for the indigenous people of the world, for the billions and billions of underprivileged people who will be most affected by this, for our children's children, and for those people out there whose voices have been drowned out by the politics of greed. I thank you all for this amazing award tonight. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so much. Evet, olağanüstü, ilginçlikte bir konuşma yapıyor Leonardo DiCaprio. The Revenant, diriliş diye Türkçe'de oynayan, vizyona giren filmin, film dolayısıyla baş, erkek oyuncu ödülünü kazandığı zaman, yaptığı kabul konuşmasında e, damardan girmiş. Yani küresel ısınmanın sadece... Bütün türleri bütün insan türünün temelinden etkileyen en acil tehdit olmakla kalmadığını aynı zamanda filmin çekimini bile etkilediğini ve çok sert bir kış içinde geçiyor tek bir adamın kar kış kıyametle mücadelesini anlatan bir film. Amerika Birleşik Devletleri Kanada sınırında çekiliyor film bu arada. Fakat onu bile etkiledi filmi bile diyor yani prodüksiyon ekibimiz bu gezegenin en uç noktasına güney ucuna kadar gitti kar bulabilmek için dedi. Ve 2015'inde zaten tarihteki gelmiş geçmiş kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olduğunu söyledi ve aynı zamanda <gülüyor> bu... Şehir Leonardo DiCaprio aynı zamanda First Nations denen yerlilerle de Golden Globe ödülünü kazandığı zaman da yerlilere bütün dünyadaki yerli halklara ve kabilelerle paylaştığını da söylemişti. Yani şey diyor artık tarihinizi tanımanın sizin kendi tarihinizi de bilmenizin ve kendi yerli halklarınızı şirket çıkarlarından kurtarmanızı... E, zın zamanı geldi diyor. Politikacılara da ağır laflar sarf etmiş. Onlara da böyle paralı kalkan oluyorlar büyük şirketlere demiş ve hepsi de yalancı demiş ve bütün dünyanın liderlerini destek istiyoruz evet. demiş. Bu yerlerle alakalı olan konuşmasını geçen ayki Altın Küre'de Altın, Altın Küre, Küre ödülüne yapmış. Çok bu şeyde de gene yerlilerden de bahsetti bu biraz önce evet. verdiğimiz konuşmada. Müthiş, ilginç bir durum. Erdoğan'a birazdan geçeriz. Açık kaste. As long as the moon shall rise As long as the rivers flow, as long as the sun will shine, as long as the grass shall grow, The Senecas are an Indian tribe of the Iroquois Nation. Down on the New York-Pennsylvania line, you'll find their reservation. After the U.S. Revolution, Corn Platter was a chief. He told the tribe these men they could trust. That was his true belief. He went down to Independence Hall, and there a treaty signed that promised peace with the U.S.A. and Indian rights combined. George Washington gave his signature, the government gave its hand. They said that now and forevermore that this was Indian land. As long as the moon shall rise, as long as the rivers flow, As long as the sun will shine As long as the grass shall grow On the Seneca Reservation There is much sadness now Washington's treaty has been broken And there is no hope, no how Across the Allegheny River They're throwing up a dam It will flood the Indian country A proud day for Uncle Sam It has broke the ancient treaty With a politician's grin It will drown the Indian graveyards Corn planter, can you swim? The earth is mother to the Senecas They're trampling sacred ground change the mint green earth to black mud flats as honor hobbles down as long as, long, as, the, moon, as, the, moon, rise, as the moon shall rise as long as, long, as the river as the shall grow the Iroquois Indians used to rule from Canada way south but no one fears the Indians now and smiles a liar's mouth. The Senecas hired an expert to figure another site but the great good Army engineers said that he had no right. although he showed them another plan and showed them another way. They laughed in his face and said, "No deal. Kinsua Dam is here to stay." Congress turned the Indians down, brushed off the Indians' plea, so the Senecas have renamed the dam. They call it Lake Perfidy. As long as the moon shall rise, as long as, long, as the river. As the As long as the sun will shine As long as the grass shall grow Washington, Adams, and Kennedy now hear their pledges ring The treaties are safe, we'll keep our word. But what is that gurgling? It's a backwater from Perfidy Lake. It's rising all the time. Over the homes and over the fields and over the promises fine. No boats will sail on Lake Perfidy. In winter it will fill. In summer it will be a swamp and all the fish will kill. But the government of the USA has corrected George's vow. The father of our country must be wrong What's an Indian anyhow As long as, long as, the, moon as the moon shall rise moon Look up rise. As, long as long as the river, river flow. Are you thirsty? As, as long as, as the sun Will shine, my brother. Are you warm? As long as the grass shall grow. Evet, Siyahlar Gimş Adam, Man in man in Black, Johnny Cash söylüyordu. As long as the grass shall grow. 84 yaşın 26 Şubat tarihi sadece Erdoğan'ın doğum günü değildi. Bundan sadece Davutoğlu'nun da doğum günü değildi. Ayrıca Johnny Cash'in de doğum günüydü. Biz onun doğum gününü kutlamayı tercih ettik. Biraz geriden gelerek 26 Şubat'ta 84 yaşında olacaktı. Hayata veda etmemiş olsaydı. Johnny Cash bu 1964'te yaptığı pek iyi bilinmeyen bir hikayesi de iyi bilinmeyen tabi 1964'te Bitter Tears Ballads of the American Indian diyor. Yani acı gözyaşları Amerika, Amerikan yerlilerinin baladlarını söylediği bir parça ve bu binlerce antlaşmanın Kızıl delillerle, yerlerle yapılmış binlerce antlaşmanın beyaz adam tarafından binlerce defa kırılması çiğnenmesi ve Johnny Cash'in de savaş karşıtı, barış yanlısı ve insan haklarını savunan onlarca yıllık mücadelesini sansürle olan mücadelesini anlatan bir şey ve şarkıda şey diyor zaten baraj yapılıyor işte Seneka, kızılderilerinin Iroquois'nın bir kolu Kızıl Kızılderililerin... ...ve orada... ...barajın altında kalacaklar... ...kardeşim aç mısın... ...susuz musun, sıcak mısın... ...diye de soruyor... Bu, ...hiçbir radyo çalmamış... ...televizyonlarda da gösterilmemiş... ...bu albümü... ...onun üzerine... ...bir de mektup yazmış... ...Bilbord'a... ...şirketlerin bu kadar kulu kölesi olmasanız... ...iyi olur demiş... ...nerede sizin cesaretiniz tarafınız mı sıkmıyor diye başlayan bir açık mektubu var şirketlere Johnny Cash'in. Yani where are your guts diye sormuş. Önemli bir aktivistin mücadelesinin çok önemli bir müzisyenin de şeyi bir şarkısını 84. doğum gününü kutlamak için çaldık. Yani şeyler gökte ay yükseldiği Sürece otlar da büyümeye devam ettiği sürece bu artlaşma yürürlükte kalacak demiş Beyazda da ve bir tanesini bile bu sözlerin tutmamış. Onu anlatıyor Johnny Kesh. Leonardo Caprio'nun hangi çizginin devamı olduğunu, mirasçısı olduğunu da bu şekilde görmek mümkün olabilir herhalde. Can Kesh'e de bir günaydın diyelim. Evet günaydın. Ve şimdi gelelim bir başka konumuza Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından biri. Po o, o pozitif değil, negatif olarak söylüyorum. Hukuk devletinin e, cart diye yırtılmasının ve en yüksek yetkili kişi tarafından yırtılmasının e, ardından yapıyoruz bu yayını. Şimdi bakalım nedenmiş? Bayırbacak Türkmenlerine Milli İstihbarat Teşkilatımız yardım götürüyor. Ha Bu yardım sebebiyle sen kalkacaksın, müdahale edeceksin. Oradaki şoförünü, subayını, hepsini yatıracaksın yere ve onları adeta bir sanki düşman ordusunun mensuplarını yakalamış veya teröristleri yakalamış onları yere yatırıyormuş gibi yere yatıracaksın. Silahları onlara uzatacaksın ve düşünün şimdi bu ülkede Yargı makamında olanlar, o sürecin resmedilmesine aracı olanları, yardım yataklık edenleri tahliye edecek. Kusura bakmayın. Ben bu kadar rahat, onların yanında olamıyorum. Ve bu konuda da inandığım doğrular neyse, bu doğruların da sonuna kadar arkasında olduğumu ifade etmek istiyorum. Evet. Şimdi tabi yola çıkıyorum. Bundan sonra herhalde biraz daha ortalık çalkalanabilir yani. Evet. Yola çıkıyor. Ortalık biraz daha çalkalanabilir diyor. Ne demek istiyor gençler? O, ortalık nasıl çalkalanabilir demek? Yani bu, evet. bu, bundan ne demek istiyor? Evet. Bu ne demek istiyor? Ben şimdi After yola party. çıkıyorum diyor gülümseyerek. After party. Yani sonuçta geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz doğum gününü Kutlamıştı. Mugabe üzerinden ama Mugabe'nin iki kadar görkemli Zimbabwe liderinin iki kadar görkemli bir doğum günü kutlanmadı. Kutlanmadı çünkü terör şeyi vardı. Ama gene de kendisini kutlayan bir takım gençler vardı. Onun seslerini duydunuz mu? Ak Parti gençler. Var mı elimizde? Var var. O, onu da. <gülüyor> Allahu ekber, ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Ördeye neyiz? Happy birthday, happy birthday, happy birthday neyiz? Evet, Allahu ekberle başlayıp, happy birthday, raise, diye biten, güzel bir karışım, sentetik bir şey. Yani belki de bahsettiğim bu partisi o nasıl bir after party olabilir diye korkuyorum ben açıkçası. Ben Allahu Ekber nidalarıyla Happy Birthday diye üzerinize saldıran yuruhu gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Sokaklarda dolaşan. Hayır getirmek bile istemiyorum. Şimdi ben gidiyorum biraz daha ortalık çalkalanabilir yani diye de gülümseyerek böyle First Lady'yi de almış mı Afrika'ya giderken. Ya onu bilmiyorum ama Somali'ye mi gitti? İlk bilmiyorum. Filiş sahillerine, sahillerine gitti. Sahiline, sahiline, evet. Yani düşünseniz, si bu var. Orada da büyük bir şey var biliyorsun. Filiş sahillerinde darbe vaziyeti vardı. 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde bu kararı tanımadığını, Can Dündar ve Erdem Gül kararını tanımadığını, Anayasa Mahkemesinin büyük bir farkla üstelik verdi. Kararı, genel kurumun kararını tanımadığını açıklayarak dünya çapında bir e, hukuksuzluğa bizzat milyonlarca kişinin önünde televizyonlarda biraz önce bizde binlerce dinleyicimizle paylaşma fırsatı bulduğumuz bir açıklama yaptı. Elbette eşi han hanımefendi Emine Erdoğan da uçaktaydı ve beraber sabah saatlerinde e, Türkiye ile 21'de fildişi sahilinin başkenti Abidjana. Abicenem. ...inmişler ve kendilerini aynı şekilde devlet başkanı karşılamış, cumhurbaşkanı özür dilerim, Fildişi Saylı Cumhurbaşkanı ve eşi karşılamış. Ama yanında e, Milli Savunma Bakanı İsmet Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da varmış. Aynı zamanda e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Davutoğlu, ekonomi Bakanı Mustafa Eri Taş da varmış. ...galiba çevre konusunda biraz öğüt verecek gibi duruyorlar... ...aynı zamanda ekonomi konusunda da... ...fil dişi sahillerine. Oradan başka ülkeleri de geçecekler... ...kendiye evet. falan. Yani beş günlük bir ziyaret... ...bu evet. ve gelişmeleri... ...bekleyiniz dedi işte. Şimdi bu çok önemli bir... ...gelişme gerçekten... Bunu iki şeyle birlikte de okumak lazım. Ona da yan şeyleri de koyalım. Ali Bilge ile de daha sonra konuşabiliriz. Bir tanesi gizli verilerin korunması kanunu meselesi üzerinde de durmuştuk. Geçen haftada etraflıca üzerinde konuşma fırsatı da bulduğumuz bir şeydi. Mecliste böyle bir şey var. Yani çok önemli bir kanun gelişmesi var. Levent Korkut'la e, Profesör Levent Korkut ve Avukat Faruk Çayır'la konuşmuştuk. Mecliste Org adlı kuruluşun kişisel verilerin korunması kanun taslağının tehlikeleri üzerine yani kanun devletinin, hukuk devletinin tamamen e, üzerine bir şal e, örtülmesine giden çok önemli bir muhalefet cephesi kurulmasını da ben bana sorarsan gerektiren bir şey var. Bir başka Durum daha var son derece önemli Daha kalın bir şal galiba Evet bu biraz böyle askeri Bir aba gibi bir şey Kamuflajlı, Kamuflajlı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan Askerlerin yargılamasında Kökten bir değişikliğe gittiği haberi var Buna göre askerler terörle mücadeleden Kaynaklı silah kullanma etkisini aşma işkence, kötü muamele gibi konularda suçlamaları, Suçlanmaları halinde Kimin izniyle yargılanabileceklermiş sadece Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'nın izniyle yargılanabileceklermiş Cumhurbaşkanı olmuyor mu? İşkenceden sorumlu olan kişi başbakan mı olacak bundan evet. sonra? Başbakan mı karar verecek işkence bu işkencedir bu işkence değildir evet. diye. Aynen öyle. Kendisine o zaman başarılar dilerim Yoğun bir mesai harcamaz umarım bu işte. İşkence kötü muamele katliam. Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırlayıp Adalet Bakanlığı'na sunduğu bir taslak bu. Er subay ayrımı da kaldırılmış. Yani terörle mücadelede görevli tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının İzne bağlı olarak yargılanabileceği yönde bir düzenleme yapılmış. Bu da hukuk devletini tamamen ortadan kaldıran bir şeydir. Herhangi bir denetim, yargı denetimi e, anayasanın en temel e, yani girişinden başlayarak yani yeryüzünde bildiğimiz bütün u, ulusal, anayasal, e, ulusların anayasa hukuku ve uluslararası hukukun temel insan hakları konusundaki en temel şeyi hukuksal denetimdir. Bu denetim sağlanmadığı takdirde zaten tamamen keyfilik gücün egemenliği olur. Hukukun ve adaletin değil gücün. Egemenliği. Bir başbakan tarafından büyük bir sorumluluk değil mi bir konuya işkence ya da işkence dil kararını kendisinin vermesi? işkence konusunda bilir kişi olması, kendi görevi dahilinde, kendi eğitimi dahilinde böyle bir şey bilmese bile, daha önce eğitimini almasa bile bu konu hakkında söz söyleyebilecek bir yetkiye sahip olacağını söyleyebilecek mi Davutoğlu? Böyle bir olay karşısında gelip bu işkencedir ya da değildir diye insanların önüne çıkıp konuşabilecek mi? Ya ardından işkence olduğu ortaya çıkarsa ne olacak bu başbakanın reputasyonu? Hiçbir mesela? zaman çıkmayacak ama işte. Ama işte teknoloji de gelişti ya artık böyle çırılçıplak sokaklarda sergilenen insanların videoları doğrudan onu sergileyen insanlar Olsun, tarafından çekildi. Onları göstermeyeceksin paylıyor. ki mesela Can Dündar İmece televizyonuna çıktığı zaman karartılı verdi Bitti işte. Evet kalanmaz bir durumda oydu yani hatırlarsınız şey Erdoğan'ın bu konuşmasının aynısı yani bu kararı tanımıyorum Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını tanımıyorum konuşmasının aynısı 2011 sen, 2014 senesinin Nisan ayında Twitter YouTube ve diğer sosyal medyadaki evet. yasaklamalara karşı Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararla alakalıydı. Yani yine aynı konular etrafında dönüp dolaşıyoruz. Evet ama bu artık en bence benim görebildiğim kadarıyla naçizane gördüğüm en üç nokta. Yani askere bakanlık zırhı geliyor bir yandan doğrudan soruşturma da yok artık. Yani dava açılacaksa ilgili savcılıklar önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edecek. Dikkatini çekelim. Yani önce başbakan'a gitmeden milli biz sizin askerleriniz size bağlı... Kolluk kuvvetleri hakkında araştırma, işkence, kötü muamele açabilir miyiz diye izin alıyorsun. Milli Savunma Bakanı uygundur derse izinde ilk aşama tamamlanmış olacak. O da yetmiyor. Milli Savunma Bakanlığı uygundur, uygun değildir dedi mi bitti zaten. Milli Savunma Bakanı neden uygun değildir desin mesela? Böyle bir durum karşısında bir olay gerçekleşti diyelim ve bu konuyla alakalı soruşturma talep ediliyor. Milli Savunma Bakanı'nın bunu soruşturmaya yapılsın ya da yapılmamasın demesindeki temel kıstas ne olacak? Temel ölçüt ne olacak? Ona bu kararı verebilecek olan baskı ne olacak? Devletin birlik ve bütünlüğü Yok. ve bekası Türk 2071. Peki Yoksa kamuoyunun Malazgirt. baskısı mı? Kamuoyu baskısıyla beraber bu olayların daha fazla üzerine gidilmesi karşısında mı tamam oturup konuşalım bari diyebilecek bu devlet yetkililer. Kurt. Asena. Cerrahtepe'yi düşünün. Tepe'de bu kadar büyük bir baskı olmasaydı bu şu andaki inşaat durur muydu ya? Durmuş da değil ya. O konuyla alakalı çeşitli gelişmeler var. Olur muydu, olmazdı. Ama gene insanlara bu konuyla alakalı bu konuyu takip eden insanlara ve kamuoyuna iş düşecek. ...böyle olayların üzerine gitmiş. Her zaman da. başbakanın da onayıyla terörle mücadelede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yargılanması o zaman mümkün olabilecek. Eğer Milli Savunma Bakanı bu suçlama haksız diyerek soruşturmaya izin vermezse ne olacak? Dosya bakandan dönmüş olacak. Şimdi mevcut düzende izin filan aranmıyor tabi eski askeri yargıta genel sekreteri Ali Fahir Kayacan bir açıklama yapmış... Mevcut mevzuata göre atılı suça göre asker kişilerin sivil ve, sivil ve askeri yargıda izin koşulu olmaksızın yargılandığını da belirtmiş. Ardından yani. başbakan'a gitmesinde nasıl olacak? Gitmesi nasıl olacak? Yani bu Milli Savunma Bakanı tamam diyecek. Başbakan ne yapıyor burada? O kendisi gidip kendi görevi şeyde mi? Olay yerini de inceleyecek bunu? Evet. Ne yapacak? Etkililere söyleyecek. Oradan da zaten Cumhurbaşkanlığına da gider herhalde. Onu söylememişler. Yani asker kişilerle ilgili askeri yargılama usulü kanunu var zaten. Asker kişilerin askeri olan suçlarıyla, hizmet ve görevleriyle ilgili işledikleri suçlarda yargılamalar askeri mahkemede yapılıyor. Zaten bu da iki başlı yargı olarak çok eleştirilen bir konuydu. Bu konuda çok sayıda hukuki bilimsel makalede çıktı. Yani eksikliği. Şimdi onu da kaldırıyorlar. Yani bütün iki başlıkla tek bir yasama yürütme ve yargı tek elde toplanıyor işte isnat edilen suç örneğin görevi kötüye kullanma ihmal emre itaatsizlik gibi askeri bir suçsa asker kişi askeri mahkemede yargılanıyor ama kasten adam öldürme yaralama işkence gibi suçlardan adliyede yargılanıyorlar İç hizmet kanun yani öbürü disiplin suçu sayılıyor İç hizmet kanunundaki şekliyle silah kullanma etkisi aşılırsa yani önce havaya ateş edilip sonra ayaklarından vurma imkanı var ve vurulmamışsa Suçun niteliğine göre yargılama yapılıyor ve hakim takdir ediliyor. Meşru savunma varsa beraat. Örneğin 200 kişi güvenlik güçlerinin etrafını sarsa artık önce havaya ateş et, aç, sonra ayaklara ateş gibi bir sıralama aranmaz. Bu durumda meşru savunma durumu vardır. Valla bence burada başbakanın bir olayı dur demesi lazım aynı zamanda. Neden? Çünkü millet fil dişine giderken kendisi burada oturup bu gidişata göre çok daha fazla mesai yapmak zorunda kalabilir. Evet şimdi bu son derece e, kritik ve önemli bir duruma gelmekte olduğumuz yani hukuk devletinin ayaklar altına aldığı mesela eski A ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Rıza Türmen e, Cumhurbaşkanı'nın sözleri hukuk devletini tanımıyorum demektir. Demiş anayasa mahkemesi kararına direnmek diye bir şey zaten söz konusu olamaz diyor T24'ten aldığımız bir haber. Ve e, bu konuda e, hukuk devletini dinlemiyorum. Hukuk devletinin kararlarını tanımıyorum demektir diyor. Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Necmi Yüzbaşıoğlu, hukuk devletinde bir anayasa hukukçusu olarak bu sözleri kabul edilebilir görmem mümkün değil demiş. Bu e, birkaç kitabı olan bir akademisyen müsveddesi diyebilir ona. Aydın müsveddesi tanımına giriyor mu girmiyor mu bilmiyorum. Anayasa hükümlerini Beğenmediğimiz saygı duymuyoruz dediğimiz zaman birileri de Cumhurbaşkanı'nın anayasal konumuna saygı duymaz diye konuşmuş. Eski Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, YÖK Başkanı ve Anayasa Hukukçusu Profesör Erdoğan Tezic de bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı ya da kararın bağlayıcı olup olmadığı yönünde söz söyleyecek hukuken yetkili bir makam yok demiş. Ve... E, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri üzerine P24'teki köşesinde Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren gazeteci, yazar Ahmet Altan da şunu söylemiş. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Erdoğan'a siyasi bir mesaj yolladığını savunmuş Anayasa Mahkemesi. Şöyle diyor. Seni ilgilendirmeyen alanlardan geri çekil diyordu ki bu mesajın sadece mahkemeden değil doğrudan Devlet denen aygıttan geldiğini düşünüyorum demiş kendisi. Erdoğan'ın her sözünü emir telakki edip onun kızdıklarını hapse yollamakta tereddüt etmeyen savcılarla yargıçları dikkat edin. Burada hala hukuka benzeyen bir şeyler var diyerek uyarıyordu. Şimdi Erdoğan anayasal çizgisine çekilmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi Başbakan, muhalefet, devlet Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından uyarıldığını da. Savunmuş Altan ve diyor ki Erdoğan görüldüğü kadarıyla bu mesajları almıyor ya da anlamını tam kavrayamıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı'nın tamamen gerçeklerden koptuğunu gösteriyor bence demiş. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorum da saygı da duymuyorum diyor. Çok net ve yalın biçimde söyleyeyim Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamak Cumhurbaşkanı'nın haddine düşmemiştir yazmış fiili başkan oldum sözünden sonra şimdi de anayasa mahkemesinin kararına uymuyorum sözünü bir cumhurbaşkanının değil ancak bir darbe liderinin söyleyebileceğine vurgu yapmış Erdoğan darbe mi yaptı darbeye mi hazırlanıyor ben Erdoğan'ın tek adam döneminin sonuna yaklaştığını düşünüyorum bütün işaretler onu gösteriyor benim görebildiğim kadarıyla demiş bakalım haydi hayırlısı Kılıçdaroğlu da ilginç bir şey söylemiş Sahip Erdoğan, Mehmet Cengiz'in bir numaralı avukatı çünkü malı beraber götürdüler demiş. Erdoğan İsviçre bankalarına başvurmaktan korkuyor demiş. Şey ilginç çünkü yavru gezicilerdir demişti. Erdoğan'la Davutoğlu arasında da bir görüş ayrılığı olduğunu söyleyebiliriz. Cerattepe'deki halkın direniş direnişte ısrar etmesi ve büyük bir kararlılıkla devam ettirmesi üzerine... Başbakan da kendileriyle görüşüp e, e, e, Yeşil Atvin Derneği gibi sivil toplum üyeleriyle görüşüp ondan sonra da mahkeme kararının sonuna kadar orada şirketin çalışmalarına izin vermeme kararı almıştı. Evet. Bunu, tanımadı, bunu da tanımadığını söylüyor Erdoğan. Bunlar yavru gezicilerdir diyor. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da Mehmet Cengiz'in yani şirketin orada bakır ya da altın artık ya da ikisini birden arayacak olan Mehmet Cengiz'in şirketinin onun bir numaralı avukatı olmakla da Erdoğan'ı suçlamış. Onun çıkarlarını korumak zorunda çünkü ikisi beraber malı götürdüler demiş. HDP milletvekili Ahmet Altan'ın da geçen hafta diyordu ki firma 300 milyon dolara tekabül eden bugünkü kurla 900 trilyon vergi borcu sıfırladı. Sıfırlandı. Kim söylüyordu? Ahmet Altan Altan Tan özür dilerim. Altan Tan HDP milletvekili. Firmanın 300 milyon dolara tekabül eden bugünkü kurla 900 trilyon vergi borcu sıfırlanıyor. Yani azaltma, indirme değil, sıfırlanma var diyordu. Geçtiğimiz hafta yine Artvin Cerat maden işletmesini işletmesiyle tepkilerin hedefi haline gelen Cengiz İnşaat hakkındaki Meclis Araştırma Komisyonu AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP ve HDP lehte e, oy kullandı. MHP ise her zamanki gibi çekimsel kaldı. Evet şimdi artık hukuk devletinin, hukukun üstünlüğü ilkesinin, evrensel hukuk normlarının hepsinin bütün adalet sisteminin üzerine dayalı olduğu sistemin ayaklar altına alındığı daha net olamazdı. Milyonlarca kişinin önünde televizyonlara verdiği demeçte de böyle konuştu. O zaman artık çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız demektir. Bu arada Sur'da bir askerin şehit olduğunu da söyleyelim. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 Aralık 2015'ten bu yana devam etmekte. Ve bir askerin de şehit olduğu haberi geldi. Eee İşin ilginç tarafı Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın durumunu biliyor musun? Hayır. Aa, öz, izlemeye değer doğrusu. Şimdi Can Dündar ve Erdem Gül'ün hakkındaki Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararıyla e, şey yapınca, e, tahliye kararı çıkınca e, sabah karşı üç sularında sevindirici bir haber demişti Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Yalnız Cumhurbaşkanı biraz önce sözünü ettiğimiz, çaldığımız, sesi verdiğimiz şeyi söyleyince fikri değişmiş. Daha doğrusu Hop, bir kaç sallantıya derece? düşmüş. 90 180. mi? 180 mi? Evet. 360 Hiç, değil. değil yani. Geri dönmedi tekrardan. Kendi etrafında dönmedi. Yok. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Cumhuriyet'ten aldığım bir haber bu. Bu dün Meclis Genel Kurulu'nda bir açıklama yapmış. Sözlerim çarpıtıldı demiş mi? Dememiş. Dememiş. Anayasa Mahkemesi'ni eleştirmiş. Yetki gaspı yapıyorlar demiş. <gülüyor> ne diyeyim bilemedim şimdi. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın can. Merhaba. Merhaba Ali Bey, günaydın. Evet, yani çok önemli bir dönüm noktasına da gelmekte olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Bu bizim şahsen uzun yıllardır ilk defa görüyoruz elimize gelen bütün gazetelerde hükümet kanki basın dediğimiz hükümet yanlısı ya da havuz medya denen yayın organlarında da farklı konumda olanlarda da hepsinde aynı manşet var. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorum sözü ayak Cumhurbaşkanı'nın üstelik bir de. Şimdi yola çıkıyorum bundan herhalde biraz daha ortalık çalkalanabilir yani diye de evet. tehdit sallayarak Britanya'da yani Frankler'de buna partial shot diyorlar. Pers atışı yani geriye dönük bir ok sallamaya verilen adı. Son çıkarken de söylenmiş bir laf. Bunun üzerinde konuşuluyor yani. Ne diyorsunuz? Evet. Ee, yani Erdoğan'ın sahip ettiği sözler e, ilk defa değil e, benzerlerini daha önce defalarca e, sahip etti. E, biz de bunları bayağı dile getirdiğimizi hatırlıyorum. E, yani Anayasa Mahkemesi e, ben Ve mahkemelerden, mahkemelerin kararlarından e, kabul ettiğini hoşlanmadığını. Kendisi de e, yakın çalışma arkadaşları da. Efkan alanında öyle bir ameliyata mahkemesinin kararlılığını kabul etmiyorum. Çekme çıktığını hatırlıyorum geçmişte. E, ama tabii bu Gündar ve Gül kararı üzerine, e, yani Türkiye'nin geldiği e, bu kavşakta, e, Suriye'de muazzam bir bataktasınız. Ee, ülkemizdeki Kürt sorunla ilişkin gelinmem nokta e, ve bahşede ortada e, ve e, tıpkı bir çıkmaz e, yola satmış durumdasınız. E, bu böyle bir kavşakta yani, sarf ettiği sözler e, daha da altın çizeceğine dikkat çekiyor. E, Anayasa Mahkemesi konusunda e, bu şeyleri daha önce yani bir tür bu tek kişiye dayalı e, diktatörlük, e, otorprik yapıları arzu eden insanlar e, şeylerden hoşlanmıyorlar yani baktığımızda e, anahtar mahkeme gibi kurumlarda mahkemelerden hoşlanmıyorlar. Yani mesela Hitler'den de çok alıntı yapabiliriz. zamanımızı e, mahkemelerde harcasa çok işimiz olurdu diyor e, 1903 e, üçteki yug yetki kanunu sırasında e, sonra diyor ki işte ben Bu hukukçularla güvenmem, e, böyle madde canbazlıkları e, karıştırmam işleri diyor ve tutuklamak daha pratik. Kendime bu hakkı tanıyorum. Ben e, adalet e, bakayım anayasayım. Bu benzeri, e, tek kişiye dayalı rejimlerde bu benzeri e, sözleri e, bulabilirsiniz. E, hukuk ve anayasa e, ve yasama meclisi, sersizden ben yani tamamen e, bütün yetkiler e, saraydaki tek kişiye bağlı olarak e, yürür. Şimdi e, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde e, ameliyata mahkemesi nasıl bir, bir görünüm arz ediyordu? Yani gül dönemi biterken Cumhurbaşkanı oldu Erdoğan. E, biz e, daha önce birkaç konuşmada bunu dile getirmişiz. Yani 2010 anayasa e, oynaması o 22 maddenin değişmesinin e, sürecine baktığımızda anayasa mahkemesine ilişkin hususlar vardı hatırlarsınız. Ve orada e, anayasa mahkemesinin üyelerinin e, nasıl atılacağı e, ve e, eski üyelerin nasıl devam edeceği e, yargıyla ilgili önemli e, düzenlemeler söz konusuydu. Bir e, önemli hususta bireysel başvuru hakkıydı. O da rejimimize çok önemli bir adım olarak e, gelmişti. O zaman da incelediğimizde Anayasa Mahkemi zaten ya, nüfuz edemediği e, yerlerden bir tanesi e, yeterince nüfuz edemediği Merkez Bankası. Onlar da kabul edilmez e, onların politikaları. Onlar da vatan ailenidir. E, ve e, yargı kurumlarıydı. Danıştay ve Yargıtay'ı. E, hakimler ve yüksek kurulu gibi e, kurumlar tamamen elden geçti ve masif e, e, bir şekilde inşa edildi. Aday bakanlığın bünyesi e, içerisinde herhangi bir kuruldan e, yapıdan farklı bir halde değil. E, ortalıklı bir anayasa makinesi var. Yani anayasa makinesi de, de liberal demokrat insanlardan e, oluştuğu anlamı çıkartılmasın ama sonuçta Erdoğan'ın E, zıt dedicileri en azından bu kurulda istediği e, miktarda kişi olarak e, yok. E, çünkü bu yapıda şu hale hazırda devam etmekte olan üyelerin e, böyle 5 tanesi e, Seder döneminde atanan insanlardan oluşuyor. İşte gülün atadığı insanlar var. E, ama Cumhurbaşkanlığı süresi boyunca e, boşalan üyelikleri Zaten bildiğim kadarıyla 14 üyesini 2010 düzenlemesiyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın seçtiği kişilerden yapılıyordu. 14 üyesi Cumhurbaşkanı atıyor. 3 de Türkiye Büyük Millet Meclisi atıyor. Dolayısıyla nüfuz edemediği bir alan olarak Cumhurbaşkanlığı süresi içerisinde E, ve hatta zaman zaman bu maddeyi bu anayasa mahkemesi ilişkin yani bir anayasa değişikliğiyle burada da e, istediği gibi düzenleme yapmak istediklerini e, beyan etmişti değiştiğimiz dönemlerde e, anayasa mahkemesi üyelerinin büyük bir bölümü böyle e, muhafazakar e, dünyanın e, öngördüğü e, insanlardan olmakla birlikte e, Erdoğan'ın diş geçiremediği e, hukukçulardan müteşekti e, ve dolayısıyla Erdoğan'ın sizin gibi e, at oynatabildiği e, bir e, yapı değil. E, dolayısıyla buraya zaten e, Cumhurbaşkanlığına geldiğinden itibaren sürede rezervli bir e, kişidir Erdoğan. Aynı zamanda tabii şu da var e, anayasayı bizzat tarafsız olması nedeniyle yıllardır kendisi e, çiğniyor. Yani anayasayı bizzat e, çiğneyen İşte Cumhurbaşkanlığı bütçesi uygulamalarıyla, örtülü ödenek uygulamalarıyla, açıklamalarıyla bir siyasi fonksiyonu bizim anayasamızda, sektimci anayasasında tarafsız olması gereken bir yapıda siyasi fonksiyonunun olmaması gereken, siyasetçi fonksiyonunun olmaması gereken bir halde olmasına karşı seçildiğinden bu yana ama beni halk seçti dolayısıyla ben bunu deliyorum dedi de bunun açık açık deryaneti kaç kez ve her gün bunun e, her gün neydi bu nokta ama neyse suçun içtiği. Evet bu, Ali Bey ama bu gelinen, bu, noktada, aha, gelinen e, nokta bu sözleri, pardon bir şey araya girer bilirsem e, gelinen nokta yalnız e, şimdiye kadar olanların bir gıdım üstüne çıkmış yani doğraya çıkmış olarak e, çok net bir biçimde artık. Yani anayasanın 138. maddesi hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı etkisini kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz yasama ve yürütme organlarıyla idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır diyen maddesinin açıkça çiğnenmesi olarak yorumlanıyor hukukçular tarafından. Yani ortada çok ciddi bir yani sadece hukuk devletine karşı hukukun üstünlüğüne karşı girişilmiş bir taarruzdan değil, onun ötesinde çok ciddi bir anayasa. Daha önce de pek çok defalar bunu konuşmuştuk gayet hatırlıyorum sizinle de. Ama bu sefer artık Anayasanın açıkça çiğnenmesini teşvik eden bir bir demeçle karşı karşıyayız. Üstelik de yani, müstehzi bir şekilde de ben gidiyorum ortalık karışırsa karışsın diyor. Ortalığın çalkalanmasını orta, sakıncalı ortalığın bulmuyor. Ortalığın çalkalanması ne demek yani, yani? Gerçekten bu son nokta ile zincir devam etti. Yani Anayasa. Hukuk, yani mahkemelere talimatlar verilmedi mi? Kolluğa talimatlar, mahkemelere talimatlar cam Dindar'la e, Gül'ün e, evet. tutuklanması ne, kim istedi? Saray istedi. Evet. Açık ama ilk defa ama. açıkça bu kararı tanımıyorum sözünü ben bir üst nokta olarak değerlendiriyorum. Evet yani, yani önemli bir e, halk olarak değerlendirmek tabii ki mümkün ama bir zincirin devam olarak görelim. Evet. E, defalarca bu konuda kendisi bizzat anayasayı e, çiğneyen bir cumhurbaşkanı olduğunun altını çizerek gelinen nokta bu. Şimdi e, burada e, bakın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, genel sekretleri danışmanlarının da açıklamaları var. Bir kere daha bunu gündeme getirdim. Bu insanlar bunu nasıl tarif etmeliyiz? Kamu görevlisi. Evet, kamu görevlisi. Ama kamu görevlisi bir muhalefet liderini, hatta kendi e, yakın bulduğu ana e, İktidar partisiyle polemiğe girebiliyor. E, Polemiğinin ötesinde suçlamalarda bulunuyor. Şimdi e, bizim e, yapımızda, mesela, o, o, bu, bu da bir suç. Yani Cumhurbaşkanlığı e, bürokratlarının e, hukuki durumu Ee, bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumundan daha bahim. Gelecek açısından. Ee, çünkü onun işte dayandığı dokunulmazlık maddeleri falan var. Günal'a devran döre olduğunda bahim e, şeylerle karşı karşıya bir. Ama burada yani bunu da bir temiz derkenar edelim. ya yani tam İbrahim Kalın'ın açıklamaları Türkiye büyük bir de önemli bir tartışma e, yarattı. E, Ve e, o tartışmanın bir başlığı şeydi biliyorsunuz meclisin e, anayasa e, şey, e, bir seçim meselesiyle ilgiliydi. Bu da e, meclisin içerisinde saray mı var e, sizin lideriniz kim tartışmasını cuma günü olmasına neden oldu mecliste. Evet İbrahim Kalın da yasama organının görev alanına müdahale etmiştir haddini aşmıştır evet. diyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu cumhuriyete yaptığı açıklamalardan birinde. Şimdi Erdoğan istediği gibi işler gitmiyor sonuç olarak. Yani lider kine yanıt nasıl geldi? İktidar partisinden Davutoğlu'ndan seçilmiş lider. Benim Erdoğan 13 yıllık efsanevi lider. Buna dikkat etmek lazım. Bir, partinin lideri, bütün oyları aldım. Benim, o efsanevi liderimiz. Yani o başka bir şef. Ben ama şef benim diyor. Bu, bu, bu önemli. Ee, bunu bir kenara dert yana etmek lazım. Ee, diğer bir husus ne diyor? Ben Ben Benden sonra ne yola çıkıyorum. Ortalık çalkalansın. Yola çıkıyorum. Neyin yoluna çıkıyor? Burada sadece Afrika yolu değil. Yani Erdoğan istediği gibi Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana ben tek yetkili başkan olmak istiyorum. Türkiye'de bir başkanlık rejimi kurmak istiyorum. Başkanlık rejimi kuracağım. Başkanlık, başkanlık başkanlık. Yani bir buçuk yıldır e, gelinen noktada kendisinin istediği bir mesafenin alınmadığı da ortada. Bunun da bir altını çizmek lazım. Yani hem kendi e, getirdiği e, partinin başındaki kişiden hem de partinin başkanlık rejimi üzerindeki e, alamadığı mesafeden şikayetçi. Yola çıkıyorum. Muhtemelen döndükten sonra ki daha önce de zikredildi. E, zik başkanlık meselesini e, topluma anlatmak diye geziler falan e, toplantılar e, onun şeyleri çizer çıkarılıyordu. Türkiye'nin her bölgesinde başkanlığı anlatacak e, Erdoğan, diyorum, şey, Erdoğan. Dolayısıyla bir şikayet şey var e, yerine getirilememiş bir proje e, üzerinden bir şikayet var. E, ve e, tabii her şeyden evvel bir üçüncü noktanın altını çizmek lazım. Yani Hem bu konuda başkanlık recimi konusunda Davutoğlu'ndan şikayetçi Hem partisinin içerisindeki unsurlardan şikayetçi Ve e, aynı zamanda Mesela Haşim Kılıç gibi bir önceki başkan Yani e, Çevresinde toparlanan e, Hukukçuların bu konudaki e, Karşı duruşundan da şikayetçi Ankara'da e, işte Arınç Gül gibi e, Eskiden beri E, isimleri e, ortaya konan e, kişiler e, AKP içerisinin kurucu ögeleri bir taraftan da e, inşaattan ve başkanlık istemeyen AKP'lilerin e, oluşturduğu gruplar var. Aslında mesela Cemil Çiçek Anayasa Eski Meclis Başkanı e, Anayasa Komisyonu'nda da AKP sözcüsü konumunda olmakla birlikte bu güçler dengesinde onun ve onun çevresindeki insanlarda buna e, bir hareketle yani Ee, çok insanın eklenebilmesi mümkün. Ee, gruplar söz konusu ve bunlar da e, Erdoğan'ın tutumunu benimsemiyorlar. Erdoğan'ın başkanlık isteğini benimsemiyorlar. Bu konuda bir sinerji oluşturuluyor. Ee, aslında e, bunlara da meydan okuyor. Yola çıkıyorum derken E, fil Dişi mi? Evet Fil Dişi sahilinden yani başlayarak 5 günlük bir değil. Afrika. Son, son önemli. Fakat evet. Ali Bey burada bir de şeyden de belki bahsetmemiz lazım. Bu ayrılık söz konusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu elemanları arasında, ögeleri arasında en başta yer alan bazı kişilerin de Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın da mesela sessiz sedasız kurucular listesinden başkalarıyla beraber çıkarılmış olması da ilgi çekici. Yani art, tamamen böyle tepeden inme hiç kimsenin bilmediği görmediği ve hesabını da soramayacağı hesabının da hiçbir şekilde verilmeyeceği bazı işlemler de devreye girmiş vaziyette. Çok şaşırtıcı değil tabii ama gittikçe de ortaya çıkan çelişkilerin çatlakların büyümesi açısından da ilgi çekici olabilir. Yani. Evet. evet. Yani bu e, AKP'yi bir cam sürahi e, vazo olarak görürsünüz e, çatlak e, dar artıyor. Ve içinden de e, sızıyor. Yani partiye egemen veçinlere egemen e, olma e, gücü elbette var ama e, tümüyle e, kendi istediği bir rejimi oluşturamıyor. E, kendi istediği rejimi e, ne bileyim ortaklık e, e, ettiği konular var. Kimle Davutoğlu ile. Suriye meselesi ve Kürt e, meselesi üzerinde. Ama bunun dışında başkanlık meselesinde tam istediği bir adamı e, şeyi destili bulamadı. Partiye bu anlamda başkanlık rejimi isteğini tam anlamıyla nikus edilemedi. Dolayısıyla elimizde bir Erdoğan'a özgü bir basın, işte çeşitli mahkemeler, ama anayasa mahkemesi üyeleri hala senin istediğin işleri yapmıyor. Dolayısıyla çapraz çatışmalar söz konusu ve siyasetin içerisinde de bu ulusunları değerlendirmek muhalefetin görevi aydınlatması gereken hususlar. Çünkü iktidar partisi içerisinde yeminli Erdoğan'cılar olduğu kadar son derece artık işin demin sizin de ifade ettiğiniz kurucular listesinden çıkarılacak noktada ve hatta yani kimse şunu garantisini veremez. Canla e, Erdem'in tutuklanması nasıl bir talimatlı emirle gittiği gibi e, muhaliflerin kendi birlikte yol arkadaşlarının da e, ki yol arkadaşlarından biri Cemal ki onların hali e, durumu belli e, dolayısıyla birlikte hareket ettiği parti kurduğu arkadaşlarıyla da görüş görüşe geldiği muhakkak Dolayısıyla bütün bunları ortaya koyduğumuzda. E, Benim e, yola çıkıyorum ortalık çalkalanabilir meselesi. E, kendi istediği rejim üzerine e, önümüzdeki günlerde e, bir e, harekata başlayacağı özellikle parlamento dışında e, kampanyalara e, ne ilişkin zaten takım bilgiler. Kendileri tarafından da e, aydınlatma da altında söz konusu olmuştu ama partinin başındaki Davutoğlu bu işi e, istediği gibi e, ele almıyor Bunun bir altını çizmek lazım. İkincisi e, gerçekten e, Dündar ve Gül e, kararı gösterici arkadaşlarımızın arkasından ünlümecenin karar kılması. Yani e, Cerat Tepe, geçen hafta konuşmuştuk. E, bu e, sevindirici, gülümse eden halkalar geliştirmesi. hep bu ileri iki geri şeklinde cereyan eden üzerinde durmak lazım. Bunların altını çizmesi gelen şeylerden biri de Sonuçta Can Günder ve Erdem Gül'ün 25 Mart'taki duruşması demokrasi ve hukuk açısından son derece önemli bir demokrasi cephesi örgüsü olarak görmek gerekiyor. Ve kamuoyunda yani Erdoğan'ın demokrasi dışı taleplerinin düğümlendiği bir dava olarak görmemiz gerekiyor. Ve toplumun tüm hukuk hukukçularının, ve karar vericilerin ve kamuoyu gruplarının denlerinin bunu da uzaktanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bu 25 Mart duruşması ve benzeri davalar bir demokrasi mücadelesi alanı olarak değerlendirilir ki Gül ve Dündar kararı üzerine Cumhurbaşkanı'nın sarf ettiği sözler ve Anayasa Mahkemesi'ne saldırı hepsi bu çerçevede değerlendirilecek bir süreç olarak ortaya konmakta. Cerat Direkti Tepe, ya Artvin Cerat Tepe'deki durum konusunda da ilginç bir çelişki ortaya çıktı tabii. Yani, oradaki direnişin sonunda Başbakan Davutoğlu direnişçilerle görüşmek zorunda kaldı sonunda ve hatta Artvin'in de olağanüstü güzellikte bir yer olduğunu ve asla Oraya e, tahrip edilmemesi gerektiğini söyledikten sonra da mahkeme kararının en azından sonuna kadar e, şirketin çalışmalarını durduracağını söylemesi. Mesela o konuda da Cumhurbaşkanı'nın gene e, hemen arkasından çıkan şeyi küçük e, ge ge ge yavru geziciler demesi burada da c c bir çelişkiyi ortaya çıkarıyor başbakanla Tabii. kendisi arasında yani önemli aslında o da. Yani bunların başbakanla Cumhurbaşkanı arasındaki makas açılıyor. Ha Suriye konusunda suç ortaklığı var. Orada yani kader zaten o kader onları e, bu sürece taşıdı. Yani oradaki ortaklık biliyorsunuz o konuda Gül'ün e, ve diğerlerinin tavrını Suriye meclisinde ve ne altının çizilmesi gereken e, bu hem Anayasa Mahkemesi'nin ilçe sayılması Anayasa Mahkemesi kabul edilmemesi işte Cerat Tepe'ye mini gezi Ee, işte Erdoğan, şey, canlı, e işte Erdal şey Can Erdim'in casusluğu vesaire bu saldırnak olurken ne oluyor bir tarafta da PYD konusunda kimse o giderken Türkiye'de tek gazeteci kalmadı. E, ne diyorsunuz Amerika değişik devletlerinin PYD e, meselesindeki duruşuna? Neden soru sorulmuyor? Ne oldu orada? Esami okunan bir ilke mi Türkiye'ye? Hiç bir hiç hiç ülke. Yani e, dolayısıyla o kadar e, dosyalar yüksek ki o kadar e, vatan içerisinde ki Suriye'de aynı zamanda kendi ülke toprakları içerisindeki e, askerle kurduğunuz e, işte askere bitirin e, bitirin modeli e, ve yüzlerce binlerce ölümün cesedin içerisindesiniz. E, biliyorsunuz bu. E, Genelde e, otokratik rejim isteyen liderlerin e, en ön yaptığı şeylerden önce yaptığı anayasa mahkemesi gibi kurulları, yapıları ortadan kaldırmak, dinlememek, hukuk benim, adalet benim, adalet benim. Ama hemen askerlerin yargılamalarını kivil şeyden askeri mahkemelere alırlar. E, e, bunun sayısız örneklerini söylemek için demin biraz önce yine Adolf 1933 yetki yasası çerçevesinde yaptığı şey askeri e, mahkemelerin, e, sivil mahkemelerin, sivilerde görünen davaların tamamen askeri e, mahkemeleri e, dönüştürmesi e, imkanını askerlere veren düzenlemidir. Bizde de benzer şeyler zaten e, epeyiz devam ediyor. Artık e, er ve er baş düzeyinde bile sanıyorum başlıyoruz. E, Ve sivil işledikleri her türlü e, suç ve benzeri şeylerin e, askeri e, ya da bunları izin veren makam e, başbakanlık e, makamı ya da üst makamları olarak değerlendiriliyor. Evet, bu ve, arada e, çok önemli bir e, durum daha var. Onu da ben bir saplama olarak e, vereyim. E, Haberdar.com sitesinden. Önemli bir, sizin bu biraz önce söylediğiniz şeyleri doğrulayan nitelikte önemli bir haber var. Milli Savunma Bakanlığı'nın Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan askerlerin yargılamasında kökten değişikliğe gittiği ve askere bakanlık zırhı geldiği gibi çok önemli bir gelişme var. Yani askerler terörle mücadeleden kaynaklı, tırnak içinde söylüyorum tabi. Terörle mücadeleden kaynaklı silah kullanma yetkisini aşma, işkence ve kötü muamele gibi konularda suçlanırlarsa Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'nın izniyle yargılanabilecekmiş ancak bu da gidiyor. Çok önemli bir gelişme de bu. Bir de zaten şeyi de bakarsak kişisel verilerin korunması kanunuyla bütün toplumun tamamı, tamamının 80 milyonun gizli dinleme, izleme altına alınabilmesine imkan veren bir yasa tasarısıyla birlikte ele alındığında bu sizin 1933'ten gönderdiğiniz yaptığınız göndermelerle Hitler Nazizmin Yükselişi göndermeleriyle çok anlam kazanan bir durum var yani. Evet. Yani e, bu kişisel yasalarla ilgili e, ben e, önümüzdeki Bildiğim kadarıyla bütçe görüşmelerinin sonrasına bırakıldı bu yasa tasarısı. Bütçe girdi araya. Evet. Ondan sonra çünkü işte seçimler dediğinde 2016 bütçesi 2015 yılında için tamamlanamadı. O yüzden Mart'a kadar sarkan bir durum söz konusu. Önceliği o aldı. Zaten farkındaysınız Siyasi tartışmalar bütçe görüşmeleri üzerinden yapılıyor. Devam ediyor. Evet Ayhan Bilge'nin de mesela bütçeyle ilgili konuşmasında kuvvetli siyasi eleştirileri içeren bir konuşmasına tanık olduk HDP'den yani özellikle medyanın mesela bankalar kamu bankaları vasıtasıyla finanse edilmesinin yolunu açıldığını ve yani devam ettiğini ve bunun kuvvetle eleştirdiğini gördük konuşmasında. Yani bir şey evet. var. Demin e, kamu görevlileri dediniz. Cumhurbaşkanlığı danışman baş danışmanları vesaire. Onlar da tabii vatandaşın ödediği paralarla bu çiğnemeleri, evet. anayasaya aykırılıkları yapıyorlar ve ortada çok ciddi problemler var. Hukuki problemler. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela e, yani önümüzdeki günlerde e, genel kurulda e, Kılıçdaroğlu Sarayın maliyetini gündeme getirmiş, güzel ve onun üstünde durmuş. Ama e, merak ettiğimiz ve izlemek istediğimiz gazeteci kurslardan biri e, savaşın e, yalaştığı maliyetler, savunma e, harcamaları 2016 için e, yani muhtemelen e, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu buna hazırlık yapıyordur. Müzefi Günler'de Milli Savunma Bakanlığı e, askeri harcamalar 2016'da çok iyi analiz edilmesi için durulması e, konuşulması gereken e, bir e, bütçe görüşmesi e, ve 2015 yılı içerisinde de e, çünkü Türkiye'de biliyorsunuz her şey denetim dışına çıkarıldı e, 2015 2014 non rakamlarını kesin hesapladık. Yani meclis zaten yani Meclis zaten yasama organını çok kale almayan bir yapıyla karşı karşıya. Dolayısıyla elimizdeki günlerde hem bu kişisel verilerin korunması ile ilgili hususlar hem askerlerin yargılanması ile ilişkin mesele aynı zamanda da 2016 yani bütçeye baktığınızda barışı olup olmayacağını ipuçlarını alırsınız. Geçtiğimiz yıllarda hep üstünde duruyoruz. Geçen sene e, barış süreci devam ediyor ama bütçeye 5 korucu olmuştu. Ben nasıl inanayım şimdi? 5 bin korucu kadrosu konuyor. Zaten şimdi, 50 bin, 50 bin üzerinde yok muydu korucu? 60 bin korucu. Var. 60 bin Hadi öyle. Emeklilerin emeklilerin emeklilerin yani siz kale kol karakol e, yapımlarına inanılmaz bir kamu yatırım harcaması yapıyorsunuz da, ve barış süreci de devam ediyor. Ya da elektronik harfinin bütün unsurlarını ihale ediyorsunuz. Yani ihale edecek bir rakam koyuyorsunuz. Bu vesile dikkatlerimizi e, sanıyorum olabildiğince çünkü e, biz e, e, görünmeyenleri görmeye çalışan bir gazetecilik yapmak durumundayız. E, halen de gazetecilik odur, Gerçekte de budur. Onun için e, önümüzdeki günlerde e, savunma harcamaları ilgilenen e, iktidarın ve e, açı arayın... E, Kürt meselesine ilişkin bütün cepheleriyle tartışılacak bir görüşüm olacağını tahmin ediyorum. Ve bunlar da önümüzdeki günlerde kişisel veriler bir de bunun altını şeye geçirmeklerdi. Allah dağıt döneminde yanılmıyorsam bu kişisel verilerle ilgili Cumhurbaşkanlığı döneminde bir devlet yönetimi kuruldu bir araştırma yapılmıştı. Hala hazırda, orada devletin elinde bulunduğu kişisel verilerin nasıl bir içerisinde olduğunun altı çizilmişti. Evet. Bence çok çok çarpıcı bir döneme girmiş bulunuyoruz ama konuşmaya devam edeceğiz. Biz burada bütün bu tartışmaları yapmaya devam edeceğiz tabii. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açıp gaste. kisses and your love Bundan Come Softly to Me bana yavaşça gel. Fleetwood Washington'dan gelen Olympia'dan gelen bir e, üçlü trio ve 1950'lerin sonunda kurulmuştu. Çok 11 e, başarı kazan, ticari başarı kazanmış pek çok balad şarkıları var böyle bir dönemin ve o onu şimdi çalmamızın önemli sebeplerinden biri şarkıcılardan Gretchen Christopher'ın doğum günü olmasıydı. Ona da bir günaydın deme fırsatını bu şekilde bulduk. Ve devam ediyoruz Açık Radyo'da Açık Gazete'de. Evet. Yani şu şeyin de önemini de bir kez de altını çizelim. Yani çok uzun yıllardan beri ...Britanya'da görülmüş... ...en büyük antinükleer... ...nükleer santralleri değil... ...asıl savaşla e, nükleer savaşa... ...ve silahlara karşı bir gösteri... E, ...cerian etmesiydi... ...Londra'da... ...Londra sokaklarında cumartesi günü... ...on binlerce kişi... E, ...Britanya'nın... ...nükleer silah sistemi... ...Trident adı veriliyor... ...hep güzel isimler veriliyor ya... ...bu operasyonlara... ...ya da programlara böyle... Trident'da 3 çatal işte şeyin Poseidon. Nükleer denizaltılardan atılacak nükleer bombaları anlatıyor roketleri filan. The Guardian Gazetesi bir neslin en büyük nükleer karşıtı gösterisi olarak tanımlamış bu eylemi. Evet çok önemli aslında. Yani ne kalabalık filan demiş mesela Greenpeace Britanya şeyi. Sadece İngiltere'den değil aynı zamanda İskoçya ve dünyanın birçok ülkesinden katılım olmuş bu on binlerce kişinin katıldığı eylemi. Evet, Campaign for Nuclear Disarmament diye bir kuruluş var yani nükleer silahların terk edilmesi kampanyası diye bir grubun yapıyor ve özellikle de Trident adlı bu sistemin Britanya'nın nükleer silah sisteminin dört tane denizaltıdan oluşuyor. Her birinde de kırk tane nükleer başlık var yani 160 nükleer başlık bir anda ateşleyebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Yani ufak bir şaka gibi geliyor ama pek öyle gayri ciddi bir şey değil. Evet. Bir anda kuzey yarı küre ortadan kalkabilir yani onların ateşlenmesi durumunda. İnsanlar da gayet normal bir şekilde soruyorlar. Nükleer silahları kullanamazsınız. Çevreyi yok eder. Binlerce kişi öldürürsünüz. Evreni yok etmek istemiyorsan neden bir silah için 100 milyar sterlin harcayasın ki? Demiş mesela. 34 yaşındaki Naomi Young. Evet. 41 milyar Sterlin yani bu yaklaşık kaç ediyor dolar olarak ya da Türk lirası olarak hesaplayamayacağım şimdi ama çok büyük bir para yenilemek. Kırk mi? Yüz yani, mü? Yüz olarak nitelendirmiş BBC'nin haberinde mesela. Kırk bir milyar e, Sterlin. Sterlin mi? Hmm. Yani o mesela e, Kayı Carwhite konuşmuş gene The Guardian ha. gazetesine hmm. aktardı. E, The Guardian gazetesinden BBC Türkçe'nin aktardı haberde Üniversiteye gitmemiz için para ödememiz gerekiyor. Onlar ise yalnızca dünyanın yok edilmesine neden olacak bir şey için 100 milyar sterlin harcamak istiyorlar. Şimdi anlaşıldı bu hesap meselesindeki farklı rakamlar. Çünkü biraz sonra CND diye bir kuruluşta Campaign for Nuclear Disarmament'ın nükleer silahsızlanma kampanyası kuruluşunun sekreteri Kate Hudson, genel sekreteri demiş ki topluca hükümetten alınan resmi rakamları toplarsak bütün ömür yani ömür süreleri de hesaplanırsa bunların 183 milyar sterline çıkıyormuş. Yani hmm. yaklaşık 200 milyar dolara bağlı bir sistem. Yani, Kümülatif olarak birikimsel olarak ele alındığında ve böylesine E, zaten çevreyle ilgili bile her türlü şeyi kesintilere gittikleri bir dönemde böyle bir rakam hakikaten insanı çıldırtabilir filan diye konuşmuşlar. E, Kalıbaların ki pankartlardan da bahsedelim mesela bir tanesi bombalar değil kitaplar. Refah değil savaşı kes benim favorim bu. Refah değil savaşı kes yazılı pankartlarla yürümüşler insanlar mesela orada. Ve şeyin de çok güzel bir açıklaması var belki yarın e, sesinden verme imkanımız da olabilir şimdi. Jeremy Corbyn yapmadık. Jeremy Corbyn'in çok hoş bir şeyi var yani. Şöyle e, diyor. Birbirimiz Türkiye'nin gene haberinde var isterseniz ha, aktarayım. Aktar aktar çok iyi olur. Barışı demokrasiyle, insan haklarını saygıyla, eşitsizliğe son vererek ve hakları paylaşarak başarabilirsiniz. Barışı savaş planları yaparak ve birbirinin kaynaklarını ele geçirerek, değerlerini insan haklarına saygı göstermeyerek, diğerlerinin insan haklarına saygı göstermeyerek başaramazsınız diye de uyarıyor. Evet yani ve şey de demiş, biz yalnız değiliz demiş. Dünyanın dört bir tarafında pek çok insan nükleer olmayan bir gelecek kendi ülkeleri ve gezegen için nükleer olmayan bir geleceği özlüyor demiş. İskoçya Başbakanı Nikola Sturgevn. Sturgeon, Sturgeon mi? Tamam, Sturgeon katılmış. Trident'in yani bu programın modern dünyada etkili bir savunma yöntemi olduğunu düşünmüyorum demiş. Maliyetinin karşılanabilir olduğunu da düşünmüyorum. Dünyaya yanlış bir mesaj gönderiyoruz, gönderiliyor buradan demiş. Evet, yani bu Trident sistemini yenilemek. Şimdi bunun üzerine Jamie Corbin gibileri de çok eski, eski kafalı insanlar, modern toplumu anlamıyorlar diye şey eleştiriyor, mevcut Muhafazakar Parti, Başbakan. Silahsızlanmak kumar olur diye konuşuyormuş mesela. Evet. Cameron e, ve bu şey halinde dünyanın alev alev yandığı mülteci sorununun tarihteki en korkunç boyutuna ulaşmaya e, doğru gittiği bir sırada. Düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürer diyor. E, muhafazakar Parti milletvekili Philip Dün. Ee, silahsızlanmak ulusal güvenliğimiz açısından tedbirsiz bir kumar olur ve düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürer diyor silahtan bahsettiği de dünyanın yarısını ortadan kaldırabilecek büyüklükte bir nükleer bir, bir anda adam. üstelik yani, yani bir anda bunun cevabı da geldiği yerde zaten kuzey yerküre mesela olmayabilir hayatta takım böyle mağaralarda, deliklerde, deniz diplerinde filan yaşayan bazı canlılar, insanlar da bir yerlerde kalabilirler ama. Bu filo hali, hali hazırda dört nükleer denizaltıya sahipmiş. Denizaltılardan biri yirmi dört saat boyunca devreye görevindeymiş. Dünyada dolaşıyor böyle. Nükleer bataryaları var. Hükümet bu dört denizaltıyı yenilemeyi ve ilk yeni denizaltının iki bin otuz yılı başlarında kadar hizmete girmesini istiyormuş. Yapılan programda bu. On binlerce işte Yani ana muhalefet partisi liderinden tutunda komşu İskoçya başbakanına kadar sokaklarda olmasının sebebi de bu program. Evet İskoçya demişken o zaman ben de şöyle atlayayım. İskoçya-Türkiye bağlantısını kuralım birazcık Lütfen. böyle bir şey yapalım sıçrama. Natalie McGarry hatırlıyor musun bu ismi? Hı. İki saat boyunca gözaltına alınmıştı Güneydoğu'da. Ha evet, Diyarbakır'da evet. İskoç Milletvekili ve ondan sonra sebebi niyeydi? Gözaltına alınmasının cep telefonunu kullanması. Cep telefonunu kullanması. Evet. O casusluk gibi bir şey. yani. Diyarbakır'da Glasgow East denen yerin milletvekili bölgesinin 2 saat Sur'da Perşembe günü, geçen Perşembe ve bir Britanya'dan da delegasyonla beraberdi. Guardian gazetesinde ilginç bir haber var. Cumartesi günü yanılmıyorsam yer aldı. Evet, 27'sinde. Ve diyor ki yani delegasyonla beraber oradaydı. Orada hükümet kuvvetleriyle PKK arasındaki çatışmalar ve orada korkunç şeyler olmakta. Onu izlerken e, sivillerin e, özellikle sivillerin zarar görmesini, saldırıda, e, saldırı altında kalmasını, öldürülmesini, yaralanmasını falan önlemek için e, gelen heyetten biriydi. E, ve bomba e, şunu çekiyormuş, cep telefonunu nasıl kullanıyormuş? Nasıl? ...şey kaydı... Bu, ...sura atılan bombaların sesini kaydediyormuş... ...gel sen buraya demişler... ...ben milletvekiliyim falan demiş... ...yani olmaz öyle... ...olsun olsun gel demişler... ...ve sonuç olarak... ...anlatmış döndükten sonra Britanya ...iki saat sonra kurt, kurtulmuştu... ...anlatılamayacak kadar... ...zor bir iki saat geçirdiğimi de... ...şimdi söylemeliyim demiş... The Guardian'da James Tapper imzalı bir haberde etraflı bir yazı vardı yani bir kere bir çevirmen kullanmama izin verilmedi diyor hı hı. Ee, ve böyle bir şeyde ayrım hattında çatışmanın bulunduğu cephe gibi bir yerde demarkasyon bölgesinin arkasında bir kulübeye götürüldüm. İçerisi ağzına, ağzıyla bir silah otomatik silahlarla doluydu diyor. Oraya sokmuşlar. Öyle şeyler anlatıyor yani. Ve e, 45 dakika sorgulanmış. Bir İskoç milletvekilini 45 dakika sorguluyor. Cep telefonu kullanımında. Evet. Abi. Ve e, kendi anlatmış Guardian'da çıkan e, bu haber. Ve... E, Tank bir yandan tank ateşi vardı tank toplarının ateşi arasında anlamadığım bir dilde bilmediğim bir dilde Türkçe'de bana sorular soruyordu ve cevaplamam isteniyordu diyor. Ortamı böyle anlatmış ee, ve şey bazı e, Türk e, ku, polis kuvvetlerinden kolu kuvvetlerinden bazıları çok gençti. Ve son derece düzgün hareket ediyorlardı. Bunu da hemen belirteyim demiş. Ama onlar da korku içindeydiler demiş. Bu da ilginç değil mi? Halbuki yani cep telefonu da o kadar az bir şekilde karşılanan kullanma, ses kaydetme, fotoğraf çekme de Türkiye'de çok az bir şekilde yapılan bir eylem değil. Bir icraat değil. Yeni bir araştırma var. Eğer bu haber bittiyse onu da söyleyeyim ben ama Bir, bir tane bitiriyor. Yani bitiriyorum. Çok ilginç bir açıklama bu. Yani polisler de genç, iyi davranan polisler de korku içindeydiler diyor. Yani farklı gruplar olduğundan bahsediyor kolluk kuvvetleri içinde. Ben öyle bir yorum çıkarttım bundan. Ve ayrıca da kendisine destek olan diğer delegeleri Britanya heyetinden ve Britanya Büyükelçiliği'nden de hemen yardıma koşanlara da çok teşekkür ediyorum. Bir ayrıca da Sur'un halkına Kürt halkına da çok teşekkür ederim çünkü beni geldiler kucakladılar çünkü ağladım diyor. Çok ağır bir deneyimdi ve açıkça da itiraf edeyim ki ağladım çünkü birkaç saat sürdü ama korkunç bir şeydi diyor. Baya ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Evet haber bu. Yani benim haberim de şu bu konuyla bağlantılı olabilir. Belki cep telefonu kullanımıyla alakalı bir haber bu. E, Türkiye 40 ülkede yapılan araştırmaya göre akıllı telefon kullanımında ilk sıraya çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Düşünce Kuruluşu Pew Research Center'ın son raporunda e, akıllı telefon sahibi olan e, olanların oranı 2013'te %41 iken 2015'te %72'ye yükselmiş Türkiye'de. E, bu rakam... %72 oranında yükselmiş. Bu hızlı artış internet kullanımında da ciddi bir yükselişe yol açmış. Küresel çapta Türkiye'nin internet kullanımının en yüksek olduğu 11. ülke. En birinci, 11. ülke sıralamasına yükselmesi söz konusu. Ama 1. Güney Kore'ymiş. Japonlar kullanmıyormuş. 2013'te Türkiye'nin akıllı telefon sahibi olanların oranı %17 iken 2015'te %59'a yükselmiş. Bu oranın Fransa'da %49, Japonya'da %39'da kalması dikkat çekiciymiş. Japonlar akılsız telefon kullanıyorlarmış. Japonya'da yetişkinlerin %50'si klasik telefon kullanıyormuş. %11'i ise hala bu teknolojilerden uzak duruyormuş. Türkiye'de de yetişkinlerin sadece %5'i cep telefonu kullanmıyormuş. %5 cep telefonu kullanmayan insan sayısı. PİV'in araştırmasına göre. Tüketici Koruma Derneği TİKODER Eskişehir Şube Başkanı Sü Sülahi Özalp'e sormuşlar durumu. O da demiş ki bu nüfusun neredeyse yani Özalp. Türkiye'nin verilerine göre 2015 yılında ülke nüfusunun 78 milyon bin olduğunu söylemiş bu nüfusun neredeyse ülkedeki cep telefonu sayısıyla aynı olduğunu söylemiş aynı zamanda 2014 yılından 2015 yılına kadar geçen süre zarfında nüfusumuz 1 milyon bin kişi artmış. Telefon satışı da 2014'ten 2015 yılına kadar 1 milyon 347 bin 367 kişi yükselmiş. Yani nüfusun artışından daha fazla cep telefonu satın almışız diyor. Bir yanlışlık var galiba bu durumda. Yani söylediklerinde değil tabii ki de. Yok birden fazla. İki telefon birden kullanma durumu. En az. Özel 1994 ve 95 yıllarında Türkiye'de 8 ile 13 milyon cep telefonu bulunduğunu hatırlatarak şunları söylemiş. Üretimi bir kenara bırakıp o kadar hızlı tüketiyoruz ki ülke olarak 2015 yılı itibariyle 73 milyon 235 bin 783 telefonumuz var. Hıssız bir adaya düşsek yanımıza alacağımız 3 seyreden bir tanesi muhakkak ki cep telefonu olacaktır diyor. Nüfus sayısından belki biraz daha fazla olmak üzere cep telefonu varmış insanlarda. Bebekler bile cep telefonu kullanıyor bu yaşlarda. tabii olarak. en büyük artışlardan bir tanesi 20 tam 20 milyonu buldu. Yıl geçen yılın sonu itibariyle motorlu araç sayısı. Evet motorlu Başın araç sayısı. Hazırladım. Bu da bir yani neredeyse bir dünya rekoruna doğru gidiyor. Her şu anda her 4 kişiden daha azı Aslında 3.7 kişiden biri motorlu araç sahibi Türkiye'de. Bu da ayrı bir şey. Ona göre de tabii muazzam yol yapılıyor. Mesela 700 bin İstanbul-İzmir otoyolu için 700 bin zeytin ağacı kesilmiş. Mecburen tabii. Tam kalbinin içinden geçiyor şey. O zeytin ağaçlarını kesip yol yapıyorlar. Yetişkin nüfusunun %5'ini cepte dolu kullanmaması garip değil mi? O %5 ne yapıyor acaba? O yüzde evet. beş başkalarının telefonlarından yararlanıyordur. Muhtemelen. <gülüyor> bir öyle bir durum var. Bir de şehirler arasında gittiği şehirler ve ülkeler arası seyahatlerde kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum ben bilemem tabii. Zorunlu durumlarda diyorsunuz. Evet, zorunlu, zorunlu durumlarda. Ee, kocasının karısının telefonlarından yararlanıp şike yapanlar da vardır artık bilemeyeceğim bu arada e, birkaç şey daha Cerat Tepe meselesine de bakalım e, yavru geziciler filan gibi e, Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dindar nesil yetiştireceğiz çıkışını tekrarlamış bir konuşmasında ve Cerat Tepe'de bakır madenine karşı direnenler için bunlar da yavru geziciler ifadesini kullanmıştı Ee, Cerat Tepe heyeti şantiyeyi incelemiş. Bu arada bu da önemli bir haber. Bakır inşaatının, Bakır Madeni inşaatının hukuki süreç bitene kadar durdurulmasının ardından şantiye alanına zor da olsa çıkan basına izin verilmiyor ama heyet çıktı. Ve çok ilginç aslında. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan'la dernek üyesi ve avukatı Bedrettin Kalın. Her ikisiyle de zaman zaman konuşma ve duyurma onların durumunu duyurma imkanı bulmuştuk hatırlayacaksınız <gülüyor> ayrıca da Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu Başkanı ile beraber 10 kişi Yakup Okumuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi jandarma barikatında kimlik kontrolü yapılmış ve şantiyeye girmişler İlginç bir <gülüyor> durum değil mi savaş bölgesi gibi heyetle birlikte biz de gelelim demiş basın mensupları o yo siz olmaz demişler Siz olma, olamazsınız giremezsiniz demişler. İnceleme sonrasında da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nurneşe Karahan ne demiş? Bölgede ilginç şeyler gördük. İş makineleri ve çalışanlar gördük demiş. Aa başbakanın söylediğinin tam tersini mi söylemiş? Tam tersi durumu mu görmüş? Evet başbakanın söylemediği ya da göremediği bir durumu görmüş mayabr gezici. Ya. Başbakanın yalancı durumu mı düşürüyor şimdi bu şirket eğer bu işlemler devam ediyorsa? Bilemem. Yani bu Karışmam. şirketin büyük başbakan mı büyük? Onu söylediğim mi yoksa daha önemli yoksa şirketin yaptığı icraat mı daha önemli? Bu insanlar bu şirkete mi oy veriyorlar yoksa bu başbakana mı oy veriyorlar? Yargı kararına kadar bekleyeceğiz dedi demişler ama. ...inşaat makinesinin üzerindeyken... ...hazırda bir evet. yargı, yargı kararını bekleyeceğiz... Evet. Diye böyle ...motor açık bir şekilde... <gülüyor> ...sormuşlar, niye bekliyorsunuz... ...demişler... ...ve iş yeri iznini, bir de sosyal sigorta... ...kayıtlarını görmek istedik demişler... ...bence çok iyi, örgütlü ve... ...esaslı bir şekilde yürütmüşler... ...aa bizde yok demişler... ...bu bu belgeler cevaben... ...Murgul'a gelin... ...gösterelim demiş <gülüyor> ...izinler Murgul'da... ...ama kendileri burada... Peki bize yasal ve yazılı izin gösterin dedik diyor Neşe Karahan. Murgula gelin gösterelim demişler. Ne iyi Evet. Peki o zaman da Nur Neşe Karahan şeyi de hatırlatmış. Başbakan Davutoğlu'nun mahkeme kararı bitene kadar çalışmalar duracak dedi. O zaman şöyle bir soru sormuş. Ne diyorsun buna? Güvenlik güçleri ve şirket neden burada bekliyor diye sormuş. Ondan sonra tekrar bu soruyu yönetmek istiyoruz demiş Artvin halkının yaşam alanına kısıtlanmış durumda askerlerimizin soğukta yatmaları bizi üzdü. Vatanı ve milleti korumakla görevli askerin burada serserili edilmesi bizi gerçekten üzdü diyor. Şirketin motorlarının şeyden araçlarının hızlarını bekliyorlar orada değil mi? Evet. Askerler. Aynen. Aynen Soğuk böyle. içerisinde. Ee... Baralar Birliği Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu Başkanı Ali Arabacı da mahkemenin iptal kararına siyasal iktidarın uymasının anayasa gerekliliği olduğunu söylemiş ama Adamı. tabi Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasından sonra bu ne kadar geçerli bilmiyorum. Sur'a yürümek isteyen kitleye gaz ve tazikli su sıkılıp çok sayıda gözaltı olduğunu haberini de verelim. Yani Serkan Ocak yazmış Murgul Murgul diyorlar Murgul'dan yazmış. E, 1951 yılında üretime başlayan maden çevresinde bırakın ormanın hayat kalmamış diyor gösteriyor fotoğrafları da var size de göstereyim yani Mordor kıyaslaması yapıyoruz ya bazen yüzüklerin efendisinde evet. her şeyin yok olduğu e, sahneleri burası Murgul mu? burası Mordor gibi Murgul Morgul, komşu ülke hadi gelin Mordul. buraya gelin dedikleri yer burası Mordul. burada konuşalım dedikleri evet. yer burası izinleri gelin gösterelim diyorlar Hürriyet gazetesinin internet sitesinde Serkan Hoca'nın haberindeki bu görüntülere de bakılabilir Çağrılan yer, Morgul'da neler oluyor? <gülüyor> evet. Yani böyle bir durum var. İstanbul Kent Savunması'ndan bir duyuru da yapalım. İki duyuruyla da bitirelim. Birincisi İstanbul Kent Savunması, İstanbul Kabataş sahilinde bizim buralarda Fındıklı Parkı'ndaki ağaçların bir kısmı Kesilmiş her gün oradan yürürken zaten hep bakıyordum ama gö görmeye imkan yok çünkü etrafını çeviriyorlar yeşil naylon iple evet. e, halıyla neyse işte çim taklidi bir şeyle e, metro inşaatı nedeniyle demir plakalarla da çevrilen parktaki ağaçların başka bir yere taşınca açıklanmıştı demir direkler de koymuşlardı biliyorsun oraya Kesilmiş ağaçlar. Tek çocuk parkı Karaköy'den Beşiktaş sahiline kadar tek çocuk parkı orada fındıklı da o da artık yok. Diyelim ve son bir duyuruyu da yapalım. Sevan Nişanyan e, iki yıl aşkın bir süredir cezaevinde kesinleşmiş toplam cezası on bir buçuk yılı aşmış durumda. Kendisi çeşitli konularda araştırmacı, yazar kimliğiyle biliniyor girişimci de. Henüz sonuçlanmamış diğer davalarla birlikte yakın zamanda 25 yılı aşma ihtimali var. Bununla ilgili bir imza kampanyası başladı. Toplumun her kesiminin vicdanını kanattığına inandığımız Sevan Nişanyan sorununa mutlaka bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Önerilerimiz bir devletin sorumluluğunu yerine getirmediği ya da getiremediği durumlarda suçlu vatandaş değil devlet olmalıdır. En azında bu durumlarda vatandaş ceza almamalıdır. Kültür Bakanlığı, Sevan Nişanya'nın Şirince'ye yaptığı mimari eserleri koruması gereken kültür varlıkları olarak tescil etmelidir, diyor. Bir imza kampanyası açıldı. Bunu da takip etmek medyadan mümkün olur. Belki eğer e, her şey yolunda giderse Ali Nesin'le, Profesör Ali bu konu imza kampanyasını başlatanlardan yürütenlerden biri olan Ali bu çarşamba günü bu konuyu konuşmak üzere e, Açık Radyo'ya da davet edeceğimizi buradan ettiğimizi de yani daha doğrusu bir aksaklık çıkmazsa bu konuyu konuşacağımızı şimdiden duyuralım 9.30'dan itibaren e, ve bitirirken de biraz hüzünlü olmakla beraber gene Fleetwood'dan Bir şarkı Bay Hüzün Mr. Blue adlı parçayı çalalım Gene e, doğum günü Gretchen Christopher'ın e, Doğum günü münasebetiyle Çalıyoruz Hepinize günaydın Günaydın Günaydın Our guardian star Lost all his glow The day that I lost you He lost all his glitter The day you said no And his silver turned to blue Like him I am doubtful That your love is true But if you decide to call on me Ask for Mr. Blue I'm Mr. Blue When you say you love me Mr. Blue. Then prove it by going out on the slide Proving your love isn't true Call me Mr. Blue I'm Mr. Blue When you say you're sorry Then turn around, oh, heading for oh, the lights of town, hurting me through and through. Call, call me, Mr. Blue. Blue. I stay at home at night. I stay at home right by the phone at night. Right But you won't call, and oh, I won't. While you, while you paint the town, a bright red to turn it upside down, I'm painting it too, but I'm csikaste